Ey Resulüm sen irşat ve nasihatına devam et. Sen Rabbinin ihsanı sayesinde kâfirlerin iddia ettikleri gibi kahin de değilsin, deli de değilsin. Ne o yoksa onlar senin hakkında ne olacak? Şairin biri feleğin onun başına neler getireceğini göreceğiz mi diyorlar. De ki bekleyin bakalım. Ben de sizin feci akibetinizi bekliyorum. Akılları mı kendilerinden bunu istiyor yoksa onlar azgın bir toplum olduklarından mı böyle yapıyorlar yahut Kur'an'ı kendi uydurdu mu diyorlar hayır bu iddialarında samimi değiller onların inanmaya niyetleri yok da onun için bu kabil sözler sarf ediyorlar o halde bu iddialarında tutarlıyseler Kur'an gibi bir söz getirsinler bakalım onlar bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar Yoksa, kendi kendilerini mi yarattılar? Yoksa, gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır! Onlar, kesin bilgiye ulaşmaya gitmezler. Yoksa, Rabbinin hazineleri onların mı yanında? Yoksa, kainatı onlar mı yönetiyorlar? Yoksa, onların yükselmelerini sağlayan bir merdivenleri, kuleleri var da, o sayede mi göklerin haberlerini dinliyorlar? Öyleyse, o haber dinleyenleri kim ise, Meleklerin sözlerini dinlediğine dair kesin bir delil getirsin. Yoksa kız çocukları onun da erkekler sizin mi? Yoksa onlardan vahiy tebliğ, risalet ve irşat hizmetlerinden ötürü bir ücret istiyorsun da, onlar ağır bir borç yükü altında eziliyorlar mı? Yoksa gayba dair bilgiler kendilerinin elinin altındadır da, onlar oradan istedikleri tarzda yazıp kopyalıyorlar mı? Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Şunu bilsinler ki asıl kapana kısılacak olanlar o kâfirler olacaklar. Yoksa onların Allah'tan başka bir tanrıları mı var? Allah onların iddia ettikleri ortaklardan münezzeh ve yücedir. Şayet kendilerinin kötü bir maksatla istedikleri gibi gökten bir parçanın düştüğünü görseler inatlarından ötürü bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Kendilerine ceza olarak gönderildiğini inkar ederler. O halde sen onları darbe yiyip çarpılacakları güne kadar kendi hallerine bırak. O gün hile ve tuzakları kendilerine asla fayda sağlamaz ve yardım da görmezler. Muhakkak ki o zalimlere bundan başka azap da vardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret. Çünkü sen, bizim himayemiz altındasın. Namaza kalktığında, Rabbini hamd ile tenzih et. Geceliğinde, gecenin sonunda, yıldızların batışının ardından da, ona ibadet edip, tenzih et.